<Sanlık> Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi ve min amalina. Men yehdihillahu fe la ve men yudil fe Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd fe inna'staqa al-hadisi kitabullah ve hayral hadi hudi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri ha ve kullu muttasetin bid'a ve kullu bid'atin zalale ve zalaletin Zebercet şerhinde abdest bölümündeyiz. Kadına dokunmak abdesti bozar mı? 171. hadis. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı zaman ben onun önünde cenaze gibi uzanırdım. Hatta bitir yapmak istediği zaman bana ayağıyla dokunurdu. Bu lafızla, yani bir benzer yakın lafıza Bukhari'de geliyor da, bu lafızla Bukhari'ye Müslüm'ün şartlarına göre bir isnatla Ebu Labbase Serraç, Müsned'in de Ahmet bin Ambel, Nesai ve Mucemi Lefsat'ın taberani rivayet etmişlerdir. Bu hadisin delaleti açık. Yani Ayşe radıyallahu anh'a işte gece, mesela Bukhar'daki rivayete eskiden e, evlerde kandiller yoktu, çerahlar yoktu aydınlatacak şeyler yoktu diyor. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselanın önünde cenaze gibi uzanırdım o da e, secde etmek istediği zaman bana dokunurdu öyle benim de ayaklarımı toplar secde ederdim diye geliyor. Burada bitir yapmak istediği zaman yani gece namazı kılmak istediği zaman bana ayağıyla dokunurdu diyor e, yani onun toplanması namazda kendisine yer açması için Burada kadına dokunmanın abdesti bozmanına dair delil oluşu açık. Ee, diğer rivayette 172. hadis Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından birini öper, abdest almazdı. Bu, Bukhari'nin şartına göredir. Bunu Bezzar'dan naklen, burada Arapça metinde bir şey düşüklüğü olmuş e, istinsa ederken, Bukhari'nin e, Enun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kane yuqabbilu ba'da nisa'ihi summa la yatawadda'u olacak. Oradaki la düşmüş summa yatawadda'u sonra abdest alırdı gibi olmuş. Yani zikredeceğim kaynaklarda Bezzar'da la yatawadda'u şeklinde, Daru Kutni'de sünme yusalli ve la yatawadda'u şeklinde geliyor. Yani sonra namaz kılar abdest almaz diye geliyor. Bezardan naklen Abdülhak el-İşbil'i Ahkamül Vustada ve Ahkamul Kubra'da, İbn-i el-İyit el-İmam'da, i̇bn Hacer et-Dirayye'de, Zeyla'yı Nasburrayye'de, i̇bn Turkmani Türkmani nakide Ayrıca dar Kutni ve El-Hilafiyat'ta Beyhaki rivayet etmişlerdir. Abdülhak el-İşbil'i hadisi Bezzar'ın tarikine ziklettikten sonra bu hadisin terk edilmesini gerektiren bir illetini bilmiyorum demiştir. Hafız i̇bn Hacer, bu rivayetini zikrettikten sonra ravileri güvenilirdir demiştir. 173. hadis, yani isnadı, ricali, e, tamam Bukhar ricali. Önceki hadis e, Bukhar ve şartına göreydi. Bu yalnız Bukhar'ın şartına göre. 173. hadis, Urve binez Zübeyir, Raimollaht'tan. Ayşe radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından birini öper, sonra abdest almadan namaza çıkardı. Ur ve ona, o hanımı senden başkası değildir, dedi. Ayşe Radyalan'a bunun üzerine güldü. Bu da bu ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ee, bu hadisin saati hakkında bazı ayrıntılara girmek gerekiyor. Çünkü e, bazıları bulanık suda e, işler çevirmeye kalkıyorlar. Özellikle hadisinden anlamayan kimseler. Bu rivayette görüldüğü gibi ilk önce kaynaklarını verelim. Ahmet bin Amber, tefsirinde taberi i̇bn Bişeybe Ebi bin Rahüye, Ebu Davud, Tirmizi İbn-i Mace, şer Begavi, El-Evsat'ta İbn-i Müzir, Ebu Yala, dar Kutni, Beyhaki Süneninde ve el rivayet etmişlerdir. Habib bin Ebi Sabit rivayet ettiği kişinin Urve bin ez olduğunu tasrih etmiştir. Yani yukarıda Arapça metinde verdiğim e, şekilde e, An Habib bin Sabit, An Urve bin ez diye Açıkça görüyorsunuz yani o, e, hadisin hadisenin ravisi Urve bin Ez Zübeyr'dir. İbn Mace'in rivayetinde de bu tasih mevcuttur. Ebu Davud'un bir rivayetinde Urve el Muzeni şeklinde geçmesi herhangi bir şey ifade etmez. Zira o tarihte el Ameş'ten rivayet eden Abdurrahman bin Megra zayıftır. Yani Abdurrahman bin Megra el Ameş'ten, Ameş Habib bin Sal Sabit'ten o Urve el Muzeni'den diye e, rivayet etmiştir. Burada Urve bin Urve el Müzeni diye geçtiği için Urve el Müzeni de kimdir? Yani bu meçhul bir adam diye bazıları hadisinin zayıf olduğuna iddia etmişlerdir. Halbuki e, bunu Urve el Müzeni diye zikreden Ravi zayıftır. Yani bu Tarik zayıftır. Sayı olan Tarik de bunun Urve bin Zübeyr oldu açıkça. Yani Ayşe radiallahu yeğeni Urve bin Zübeyr oldu açıkça belirtiliyor. E, nitekim el ameşten rivayetlerine Abdurrahman bin Megra'nın Ameş'ten rivayetlerine karşı çıkılmış sikalardan hiç kimse ona tabi olmamıştır. Yani bu rivayetinde ona kimse yani Urve el-Muzeni diye Abdurrahman bin Megra'dan başka kimse zikretmemiştir. Habib bin Ebi Sabit'in Urve bine Zübeyir'den işitmediği iddiası da yine batıldır. İmamlardan birçok kimse bu iddiayı reddetmişlerdir. Ebu Ömer bin Abdilber ve ondan naklen İbni Seyyid'in Naz bu hadisi Kufelilerin sayık gördüklerini söylemişler. Sıka olan hadis imamları Habib'in Urve'den işittiğini ispat etmişlerdir. Habib bin Ebi Sabit'in Urve ile karşılaşmış olması inkar edilemez. Çünkü Urve'den yaşça daha büyük ve Urve'den daha önce vefat etmiş olan ravilerden dahi rivayet etmiştir. Kendisi de Sıka bir imamdır. Habib bin Ebi Sabit. İbn-i Nas dedi ki Ebu Ömer'in yani i̇bn Abdilber'in bu sözü lika yani karşılaşma imkianını ispat etmektedir. Bu imkan Çoğunluk katında inkıta şüphesini giderir mahiyettedir. Yine Ebu Davud'un isnanına geçen şu söz bu şüpheyi ortadan kaldırmaktadır. Ebu Davud şöyle diyor. Nitekim Hamze Ezzeyyat Habib'den yani Habib bin Ebi Sabit'ten. O Urve bin Ezzübeyr'den o da Ayşe anhadan sahih bir hadis rivayet etmiştir. Yani sahih diyor yani böyle bir isnada sahih diyor Ebu Davud. Demek istiyor ki Habib'in Urve'den işitmesi sabittir. Bu hadis likayı, karşılaşmış olmalarını ispat etmektedir. Bu durum inkıta şüphesini gidericidir. Habib bin Ebi Sabit bu hadisin rivayetinde de tek kalmış değildir. Nitekim bu rivayette ona Hişam bin Urve, Urve'nin oğlu Hişam, mutabat etmiştir. Bunu Darekutni, Ebu Bekir'in Nisaburi, Haddesena Hacib bin Süleyman, Haddesena Veki, An Hişam bin Urve, An Ebihi an Ayşe babası o da Ayşe radyalan ha isnadıyla rivayet etmiştir. Ayşe radyalan dedi ki bu tarikle gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından birini öptü sonra abdest almadan namaz kıldı. Sonra Ayşe radiyallahu güldü. Bu isnad kuvvetlidir. Daire Kutni ve Hilafiyata Beyhaki rivayet etmişlerdir. Hişam bin Urve'nin babasından olan rivayetine şimdi Urve'den Habib'in rivayetine Hişam mutabahat etmiş. Hişam'ın Urve'den rivayetine de Ebu Uveys ve Veki mutabahat etmişlerdir. Darekutni El Hüseyin bin İsmail an Ali bin Abdilaziz El Verrak Haddesena Asım bin Ali Haddesena Ebu Uveys Haddeseni Hişam bin Urve An Ebihi An Ayşe Radyalanha İsnadıyla şöyle rivayet ettiler. Ayşe Radyalanha'ya İbn Ömer Radyalanma'nın öpmekten dolayı abdestin bozulduğu sözü ulaştı. İbn Ömer Radyalanma işte yani kadına dokunmaktan dolayı abdestin bozulduğu görüşündeymiş. Böyle bir söz ulaşıyor. Ayşe radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iken öper ve abdest almazdı. Bu isnat hasendir. Ee, bunu da Darik ve El-Hilafiyat da Beyhaki e, rivayet etmiştir. Burada oruçlu iken de öperdi. Yani ekstra bir şey daha söyle Ayşe radıyallahu ve abdest almazdı. Yani oruçluyken hem öpmenin hem de bunun abdest bozucu olmadığı, ne orucu ne abdesti bozmadığını ifade etmiş oluyor bu rivayette. Yine Darikudni Muaviye bin Hişam, o es Sevri'den, o Ebu Ravk el o İbrahim et Teymi'den, o babası Yezid bin Şüreyd'den, o Ayşe Radiyallahu anh'a'dan isnadıyla rivayet ediyor. Ayşe Radiyallahu anh'a dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öper, abdest almadan namaz kılardı. Bunun da isnadı Hasen'dir. Darikudni bu tariki, el elinde zikretmekte. Evet, bu hadislerde açıkça kadına dokunmanın abdesti bozmadığı ifade edilmektedir. İşte zahirlerin iddia ettikleri evlames tüm nisa ifadesine Kur'an-ı Kerim'deki kadınlara dokunduğunuz zaman ifadesinden kastedilenin ile mücerret e, dokunmak değil de cinsel ilişkiden kinaye olduğunu İbn-i Abbas radiyalarına açıkça söylemiştir. Zaten ayetteki sözün akışı da buna delalet ediyor. İlgili yerlerde bunun açıklamasını yapmıştık. Yani başka bir şey hamledilmesi de mümkün değil. Lemese burada cinsel ilişkiden kinaye olarak geçmiştir ayette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti de bunu böyle ifade ediyor. Yani kadına dokunmak, mücerred dokunmak abdesti bozmaz. Koyun eti yemek abdesti bozar mı? 174. hadis, Übni Seleme radiyalarından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme koyunun yan taraf eti getirildi. Ondan yedi, sonra abdest almadan namaz kıldı. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bunu Tirmizi, Ahmet, Nesai, Abdurrazak, Ebu Yala, Taberani, Taha ve Şerhumen, Lasar'da, İbni Sakir tarihinde ve beyhak Süneninde rivayet etmişlerdir. Bu hadis şu açıdan bir neshe delalet ediyor. Önceden ateşte pişmiş şeylerden dolayı abdest almak emredilirdi. Sonradan bu neshe ediliyor. E, Cabir radıyallahu ten sahibi Bukhari'de üzere Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın en son uygulaması ateşte pişmiş şeylerden dolayı abdestin gerekmediğidir şeklinde. Bu da bunu pekiştiren bir rivayet. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a koyunun yan taraf eti getiriliyor. Yani bu pişmiş bir et. E, ondan yiyor, tekrar abdest almıyor abdest almadan, yani abdest bozulmaz için o şekilde namaz kılıyor. Namazda gülmek abdesti bozar mı? 175. hadis Ebu Süfyan Talhabin Nafi Rahimullah dedi ki, bu tabiinde Cabir radiyallahu anh'ın komşusu olan birisi. Cabir radiyallahu anh, namazda gülen kimse hakkında şöyle dedi. Namazı iade eder, abdesti iade etmez. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bunu Dare kutni Ebu Yala, Abdurrazak, İbnül Münzir, levsatta Beyhaki, Sünen'de ve El-Hilafiyatta rivayet etmişlerdir. Bu gördüğü gibi burada Cabir radıyallahu mevkuftur. Allah Resulü aleyhissalatü ve Sama'da dağındırılarak e, rivayet ediliyor bu hadis. Yine Cabir radıyallahu anh'da. Bir de zayıf olan bir şekli var. Zayıf olan şeklinde de kıssayla beraber geliyor rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cemaatta namazı kıldırırken işte bir kör kimse önlerinden geçerken bir çukura düşüyor, yuvarlanıyor. Bunun üzerine cemaat gülüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara dönüyor, diyor ki işte abdestinizi de namazınızda iade edin. Bunu bu zayıf bir tarik. Bunu işte gülmenin abdesti de bozduğu şeklinde Hanefiler bunu amel ederler. Fakat zayıftır. Gördüğü gibi e, Cabir radıyallahu anh'tan hem mevkuf olarak hem merfu olarak yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a dayandırmış olarak sayı yolla gelen rivayetlerde sadece namazın iade edilmesi ama abdestin iade edilmesi söz konusu edilmeksizin e, namazın iadesi söz konusudur. Yani gülmek, yani sesli bir şekilde gülmek dediğimiz e, gülmek e, namazı bozar abdesti değil namazı bozar meslere mes etmek 176. rivayet Saad bin Evi Vakkas radiyalanit'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meslere mes etmek hakkında sakınca yoktur buyurdu bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir Nesai Ahmet İbn-i Sakir tarihinde Beyhaki Süneninde rivayet etmişler Sayha da tarih etmiştir. Çoraplara meshetmek 177. hadis. Mughare bin şube radiyallah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı ve çoraplarla ayakkabıların üzerine meshetti. Bu hadis Buhari'nin şartına göredir. Müslim Et-Temyiz adlı eserinde sahinde değil de et -Temiz adlı eserinde rivayet ediyor. Abd bin Huneyt, İbn Bişeybe, Ebu Davud, İbn Mace, Tirmizi, Nesai Sünenü Kübra'da İbn İban Ahmed, İbnü Uzeyme, Mucem-i Lefsat'ta tabirani, İbnül Münzir el-Efsat'ta, El-İsmail-i Mucem-i Esami Şuyuh'da, İbn-i El-Muhallâ'da ve Beyhak-i Sünen'de rivayet etmişler. el bani İrval Galil'de sayı olduğunu belirtmiştir. Burada verdiğimiz tarik, yani Müslüm'ün temyizinden aktardık bu tariki. Bu tarik Bukhara'nın şartına göredir. Yani bütün ravileri Bukhara'nın ricalidir. Çoraplara mes hakkında daha başka rivayetler de var. Fakat e, kitabın şartına uyan rivayet bu. Sahabeden, tabiinden ve sonrakilerden fiili olarak da e, bu sabittir. Yani çoraplara mes sabit olmuştur. Mes'in süresi 178. rivayet Ebu Osman Nehti Rahimullah'tan Sad ve İbn-i Ömer radiyallahu Meslere mes konusunda tartışarak Ömer Radyalan'a geldiklerine şahit oldum. Ömer Radyalan dedi ki Mesin süresi meslerin üzerine mes ettiğin andan itibaren bir gün bir gece sonra aynı saate kadar sürer. Bu eser Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Abdülrazzak, Şerhümanel Asar'da tahavi, beyhaki rivayet etmişler. Elbani Tamamın Nus adlı eserinde sayh olduğunu belirtmiştir. Yani ne demek istiyor? E, kişi abdest aldı, ayaklarını yıkadı e, ve çorabını giydi. Sonra abdesti bozuldu. Çorabını veya mestini giydikten sonra abdesti bozuldu. E, diyelim öğle namaz için abdestini aldı. E, bu sefer abdest aldığında mesetti. Ayaklarını yıkamadı da mestlerin üzerine mesetti. İşte o mesh andan itibaren 24 saat sonra, bir gün bir gece, aynı saate kadar sürer diyor Ömer Radyalan'da. Bu konuda e, Raj Talife, Ömer radıyallahu böyle bir fetva gelmiştir. Yani bunun süresi hakkında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan e, yani bu şekilde bir tayin yok da mesela muhkim için bir gün bir gece diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ama ne zaman başladı, ne zaman bittiği konusunda bir tasrih yok. Aslında açık, rivayet açık. Ömer radıyallahu bu açık olan şeyi e, herkesin anlayabileceği bir açıklık getiriyor. Mesela bir gün bir gecedir dediğinde bazılar demek ki şöyle anlayabiliyor. Ayaklarını yıkadığın andan itibaren bir gün bir gece. Böyle anlayanlar olabilir. Ayaklarını yıkadığın andan değil, abdest aldığın andan itibaren değil. İlk mezh ettiğin andan itibaren bir gün bir gece. Bu açıklığı işte Ömer Radyalan belirtiyor. Sarık üzerine mezh etmek 179. rivayet Ebu İdris yani El-Havlani Rahimullah'tan, o Dimeşk'te soğuk bir günde abdest alıyordu ve abdest için meslerini çıkarmak istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini Bilal radiyallahu anh ona uğradı. Ebu İdris dedi ki, ey Bilal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl abdest alıyordu? Bilal radiyallahu anh şöyle dedi, meslerine ve sarığına mesh ederdi. Ebu İdris Allah'a hamdolsun dedi ve meslerini çıkarmadı. Bu hadis Bukhara'nın şartlarına göredir. Esram, Ebu Bekir el Esram, Sünen'inde, Zaferani, Musnedu Bilal'de, İbn-i Sakir tarihinde, İbnül Catt Musned'inde, Ahmet, Bezzar ve Taberani rivayet etmişlerdir. Ee, burada, evet, Bilal radyalıyallahu anh'tan bu sabit. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meslerine mesetti gibi sarığına da mesh ediyordu. Yani sarığın üzerine arasından şöyle parmaklarını sokarak saçlarına, saçlarının bir kısmına mesetti. Daha başka rivayetlerde gelmiştir. Seferde mesin süresi müddeti. 180. rivayet Amr bin el Haris Ra'ımullah dedi ki, Abdullah bin Mesud anh ile beraber medayine gittim. O meslerine üç gün mesetti ve çıkarmadı. Bunu İbn e Bişeybe, Taberani. Bukhara ve Müslümin şartlarına göre rivadetler Elbani tamamı nushte yani e, çoraplara mesle ilgili Risalesi. Bu şeyin Cemalettin el-Khasimi'nin biliyorsunuz çoraplara mesle dair Risalesi var Türkçe'de tercüme edildi. Elbani buna ahkamil nusf fi ahkam diye e, bir ekleme yapmıştır. Orada e, sayılıyor. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Az önce bahsettiğimiz muhkim olan kişi bir gün bir gece, misafir olan, seferi olan kişi de üç gün üç gece e, neslerine edebilir. Hadisinin sahabe tarafından fiili olarak uygulanmasıdır. Neslerin çıkarılması abdesti bozmaz. 181. rivayet Ebu Zabyan dedi ki, Ali radıyallahu anh'ı ayakta bevle gördüm, sonra su istedi ve abdest aldı. Ayakkabılarının üzerine mesetti, sonra mescide girip ayakkabılarını çıkardı, sonra namazı kıldırdı. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir bu eser. E, Taha-ı Şeyh Rumayen Lasar'da Abdurrazzak İbni Şeybe Musanneflerinde Beyhak-ı rivayet etmiş, Elbani Temamül Minne'de sayı olduğunu belirtmiştir. Evet, burada birincisi ayakta bevletme, bunun caiz oluşu. onu ayakta bevlederken gördüm diyor Ali Radyanı. Sonra su istedi ve abdest aldı. E, abdest alırken ayakkabılarının üzerine mesetti. Demek ki ayakkabılarını abdestiyle bir şekilde giymiş. O yüzden ayakkabılarını çıkarmıyor. Yani çoraba mesedeyim diye veya ayağımı yıkayayım diye ayakkabılarını çıkarmıyor. Direkt ayakkabılarının üzerine mesediyor. Sonra mescide girip ayakkabılarını çıkarıyor. Bu da gösteriyor ki üzerine meshetti. Mes ettiğin şeyi çıkardın diye abdest bozulmaz veya sarına meshettiğin abdest alırken sonra sarını çıkardın namaz öyle kıldın. Bu abdesti bozmaz. İşte başını mesediyorsun Sonra tıraş oldun. Saçlar gitti. Bu abdesti bozmaz. Aynı şekilde mes veya çorap, çoraplara meshettin abdest alırken Sonra namaz kılmadan önce çorabını çıkardın ve yalınayak namazı kıldın. Bunların hepsi caizdir. Yani bunlar abdesti bozucu değildir. Meslerin çıkarılması, üzerine mes yapılan şeyin çıkması abdesti bozmaz. Kitabul gusli ve teyemmüm. Allah Azze ve Celle Nisa 43. ayetinde mealen şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Sizler sarhoş iken ne dediğinizi bilinceye kadar... Cünüp iken de yolculukta olmanız müstesna usledince kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olmuşsunuz veya yolculuktaysanız veya veyahut sizden biriniz ihtiyaç yolundan gelmişse ya da kadınlara dokunup da su bulamamışsanız temiz toprakla temmüm edin ve yüzlerinizle ellerinize sürün. Muhakkak ki Allah afu ve gafur ulandır. Ne zaman gusül gerekir? 182. hadis Seyyil bin Sad radıyallahu anh'da Ubey bin Kab radıyallahu bana dedi ki Suyun sudan dolayı Yani gusülün meni çıkmasından dolayı Gerekli olduğuna dair sahabelerin verdiği fetva İslam'ın ilk günlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tanrı bir ruhsattı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonraları Meni gelmese dahi Temastan dolayı yıkanmayı emretti Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir Buna Ebu Davud, Ahmet bin Amber, Tirmizi, i̇bn Mace, İbn-i Zeyme, i̇bn İban, Darimi, Taberani, Beyhaki, Hazmi el-İtibarda, Zehebi, Mucem-i Şuyuk'ta rivayet etmişlerdir. Evet, burada e, bir nesih olayı anlatılıyor. Yani önce de kişi e, hanımıyla ilişkiye girdiği zaman boşalma olmamışsa e, bu Uslu gerektirici olarak görülmüyordu Önceleri böyleydi Bundan dolayı su sudan dolayıdır deniliyordu Bu kaldırılmış Bu nesk edilmiş İslam ilk günlerindeymişti Bu sonra Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Bu ruhsatı iptal ediyor ve meni gelmese dahi temastan dolayı yıkanmayı Emretti ee, Diğer bir hadiste Ayşe Radiyalanadan işte erkek kadının Dört şubesi üzerine oturduğu zaman Gusül vacibi olur hadisi Bunu nesk etmiştir Su sudan dolayıdır kavli de şu mesele için bakidir hükmü. Mesela kişi rüyasında e, bir şeyler görüyor. İhtilam oluyor sabahında ıslaklık görüyor. Bu hem gördüğünü hatırlıyor hem de ıslaklık buluyor. Bunun gusül vacip olduğu açık. Rüyada ne gördüğünü hatırlamıyor. Ama uyandığında ıslaklık buluyor. Bunun gusletmesi etmesi vaciptir. Yani meniden dolayı bir ıslaklık buluyorsa bunun gusletmesi vaciptir. Hatırlamasa bile. Rüya'da boşaldığını hatırlıyor. Yani rüyada böyle bir şey başına geldiğini biliyor. Fakat uyandığında bir ıslaklık bulmuyor. Buna gusletmek gerekmez. İşte su suban dolayıdır hadisi bu meseleyle ile ilgili olarak baki kalmıştır. Ama e, öbür türlü uyanmak ken ile ilgili ister meni gelsin ister gelmesi gusül gerekli olduğu yani hitan hitanla buluştuğu zaman sünnet yerleri birbiriyle buluştuğu zaman e, buradan dolayı gusül gerektiği ifade edilmiştir. Bir sonraki rivayette zaten bunu ifade ediyor. 183. hadis. El Kasım bin Muhammed rahimeullah dedi ki Ayşe radıyallahu ha'ya yani Ayşe radıyallahu ha onun babasının kardeşi halası mı oluyordu? He? Halası. Halası oluyor. Ayşe radiyallahu anh'a eden fakat inzalı olmayan kimse hakkında sorunca şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bunu yapar ve bundan dolayı birlikte gusl ederdik. Yani ilişkiye giriyor fakat inzal, boşalma söz konusu değil. Bundan dolayı gusl ederdik diyor Ayşe radiyallahu Bu hadis buhar ve Müslim şartlarına göredir. Bunu İbnül el-Munteka'da, İbn-i İpan, Darekutni, Şerhümanel Asar'da Tahavi, Beyhaki, Sünen'inde rivayet etmişler. Elbani Sayha'da taric etmiştir. Cuma günü temizlenmek, 184. rivayet, Muhammed bin Abdirrahman bin Sevban Rahimullah, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından en sağırlı birinden rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Cuma günü etmek, misvaklanmak, ailesinin kokusundan da olsa koku sürünmek her Müslüman üzerine bir haktır. Bunu Ahmet... Müsnedinler rivayet etmiş. Muhbil bin Hadi, Camii Said'de sayı belirtmiştir. Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir bu hadis. Ee, burada şimdi Altın Kaydeler dersinde bir iktiram delilinden bahsetmiştik. Yani birlikte zikredilenler, tek bir hükümde zikredilenler birlikte zikredildiği zaman o hükme hepsi de tabidir. Şimdi bakıyoruz. Cuma günü, mesela Cuma namazına gelen kimse için Tartışma konusu olmuş. Kust etmek farz mıdır yoksa müstahap mıdır diye. Burada gusletmek diyor bir haktır. Misvaklanmak bir haktır. Ailesinin kokusundan dahi olsa koku sürünmek bir haktır diyor. Her Müslüman üzerinde cuma günü bir, bir haktır diyor. Buradaki hak ifadesi acaba vücut mu ifade ediyor, farzlık mı ifade ediyor yoksa müstahaplık mı ifade ediyor? Şayet birinin hükmünü bilirsek diğerlerin hükmü otomatikman anlaşılacak. Gusletmekten geliyoruz. Gusletmenin farz olduğunu ifade eden hadisler var. Müstahap olduğunu ifade eden hadisler var. Zaten ihtilaf bu yüzden. Anlaşmazlık bu yüzden çıkmış. Onu geçtik. Misvaklanmak. Koku sürünmekten gelemiyoruz. Yani buradaki farz mıdır, müstahap mıdır çok net değil ama en net misvaklanmaktır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam misvağı farz kılmadığını açık bir şekilde ifade etmiştir. Şayet ümmetime ağırlık verme, vermeyecek olsaydım, her abdestten önce, her namazdan önce e, misvaklanmalarını emrederdim diyor. Başka hiçbir yerde böyle bir misvaklanma emri söz konusu edilmiyor. Misvak kokusu Koku de müstahap, Yani bunda da ittifak var. Şimdi ittifak ettiğimiz iki mesele hakkında bu bir haktır. Her Müslüman üzerine bir haktır ifadesi buyurulmuş. Yani her cuma yıkanmakta, gusletmekte böylesine bir hak. Diğer ikisi müstehap olan bir hak. O halde gusletmekte Müstahap olan haklardan birisidir. Isıtılmış su ile gusletmek. Daha önce abdest babında ısıtılmış su ile abdest almaya geçmişti. Burada gusül hakkında. 185. rivayet Zeyd bin Eslem Rahimullah'tan Ömer radiyalar için güümde su ısıtılır. O da bu su ile guslederdi. Bu Müslüm'ün şartına göre Said'dir. İbn-i Ebi Şeybe ve Darekutni ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. E, bu, bu da açık. Cünüb iken yatmak isteyen kimse yani gece e, uyuyacak. Cünüb bir halde uyumak caiz midir? 186. rivayet Ayşe Radyalina'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cünüb iken uyumak isterse abdest alırdı. Bir şey yemek isterse de ellerini yıkardı. Bu Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bukhar ve Müslüm de benzer şekillerde pek çok sahabeden yani bu mütevatirdir bu şu konuda mütevatirdir. Yani cünüp olan kimse eğer cünüp olarak uymak isterse abdest alsın. Yani bu net bir e, hadis. Bir şey yemek isterse de ellerini yıkardı. Ellerini yıkamak zikrediyor. Kişi cünüpken bir şey yiyecekse ellerini yıkasın. E, yani daha gusletmesine vakit varsa işte bir e, namaz vaktini geçirecek kadar gusle ertelemesi caiz değil biliyorsunuz. E, bu süreç içerisinden bahsediyoruz. Bir de Ümmü Seleme'den ve Ayşe radiyallarından başka bir rivayet daha var. Müslim'de. Onu Sahih-i zikrettim kaynaklarını. Müslim'de de geliyor. Ayşe radiyallarından veya Ümmü Seleme radiyallarından her ikisinden de var bu lafız. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam işte hanımıyla ilişkiye girdiği zaman gece yatmak istediği zaman, uymak istediği zaman suya sabuna dokunmadan yatardı. Yani abdest dahi almadan yattığı da olurdu. Bu da gösteriyor ki bu emir, burada fiili fakat diğer söylediğim emir şeklinde. Yani biriniz dönüpken uyumak isterse abdest alsın. Buradaki emrin farzlık için değil de müsablık olduğu için olduğunu gösteriyor bu. Yani suya sabuna dokunmadan, yani suya hiç dokunmadan e, yatardı ifadesi. Bunun tercih bağlı bir şey olduğunu fakat demiyorsa en azından abdest almasının daha faziletli olduğunu ifade ediyor. Gusülden sonra abdest almak gerekmez. 187. rivayet Ayşe radıyallarına da Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem gusülden sonra abdest almazdı. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Tayalisi, Hakim, Eserraç İshak bin Rahuye, Ahmet, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, i̇bn Mace, Ebu Yala, İbn-i efsatta Ebu Naim, Tarihu İspekhan'da, Ebu Şeyh tabakatında, Beyhaki ve Mucem'de i̇bn Asakir rivayet etmişlerdir. Evet, e, gusül eğer sünnete göre alınan bir gusülse ve o gusüldeki abdest bozan sıkıntılar meydana gelmemişse yeniden abdest almaya gerek yoktur. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam böyle bir sünneti yok. Gusülden sonra abdest almazdı. Ne demek? Kişi gusül ettiği takdirde yeniden abdest almadan namaz kılabilir demek. Yani burada bir beys yok. Sünnete göre gusülde çünkü... Ee, öncelikle abdest azalarını yıkayarak, sadece ayakları en sona bırakarak başlamak vardır. Yani başa su dökünceye kadar tamamen abdest alıyorsun zaten. Ondan sonra e, başından, bütün vücudundan su döküyorsun, sonra ayağını yıkıyorsun. Fakat bu şekildeki muameleye başlamadan önce, yani abdest azalarıyla başlamadan önce, ilk iş Allah Resulü'nün yaptığı avret yerini yıkamasıydı. Çünkü... E, Ahiret yerine çıplak olarak, çıplak elle dokunmak abdesti bozucudur. İlk önce oradaki eza'yı gideriyor, sonra abdest alır gibi, namaz abdesti gibi abdeste başlıyor, sonra bütün vücudunu yıkıyor. En son ayaklarını bırakıyor, ayaklarını yıkıyordu. İşte o esnada tekrar haliyle eli cinsel organına değmiyor kişinin. Ola ki değdi, çıplak olarak dokundu, o zaman abdest bozuldu. İşte ancak böyle bir durumda kişi... E, bu ile abdest alamaz. Gusül olarak gusül yerine gelir. Fakat namaz kılacaksa yanından abdest alması gerekir. Çünkü abdesti bozulmuştur. E, gusül bozulmaz. Sadece abdest bozulur. Bu e, gusül bozucu değil, abdesti bozucu olarak zikredilmiştir. Cinsel organına dokunan abdest alsın diye geliyor. İstiazeli kadın namaz kılmak istediğinde nasıl temizlenir? 188. rivayet Esma binti Umeys radıyallahu anhadan. Dedim ki Eyvallah Resulü Fatıma binti Ebi Hubeş şu kadar zamandan beri müstehazadır. Yani istehaza kanının namaza mani olduğunu zannettiği için namazını kılmamaktadır. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem subhanallah bu şeytandandır. Bir leğene otursun suyun üzerinde bir sarlık görürse öğlen ve ikindi için bir defa akşam ve yatsı içinde bir defa sabah içinde bir defa kusletsin. Bunların arasında da abdest alsın buyurdu. Hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu Davud, Hakim, Darekutni, Taberani, Beyhaki, Şehrümanel Asar'da Taha'yü rivayet etmiştir. Muhbi bin Müsait'de sayı olduğunu belirtmiştir. Ebu Davud dedi ki, bunu rivayet ettikten sonra, Mücahit, İbn Abbas radyalanmadan, ona gusül zor gelince iki namaz cem etmesini istediği şeklinde rivayet etmiştir. Şimdi, burada bazı şeyler var. Ee, mesela bazıları şu görüştedir. İstiazalı kadın, yani özür kanaması olan, özür kanaması hayız kanından başka bir kanamadır. Hayız belli dönemlerde olan kanamadır, muayyen dönemlerde. İstiazalı ise aynı bölgeden gelen fakat e, belli dönemle kayıtlı olmayan, sürekli devam eden bir özür kanamasıdır. Yani damardan gelen bir kandır diye belirtiliyor diğer bir hadiste. E, bu durumda olan bir kadın, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadiste tarif ettiği gibi şayet, e, hayız dönemleriyle, hayız olmadığı dönemleri birbirinden ayırabiliyorsa, bu şekilde ayırırsa, temizlendiği zamanlarda, yani hayız kanının bittiği, fakat sadece istaz'a kanının devam ettiği zamanlarda, diyor ki burada, öğlen ve ikinin için bir defa gusletsin, ikisinin arasında abdest alsın. akşamla yatsı için bir defa gusletsin, ikisinin arasında abdest alsın. Ve sabah için bir defa kusetsin. Yani günde üç defa kusetmiş olacak istazeli kadın. Bu hadis bunu ifade ediyor. Bazıları her bir namaz için kusetmesi gerektiğini iddia ediyorlar ki bu hadise tersdir bu ve zorlamadır, yüklemedir. Sonra Ebu Davud İbni Abbas radyalanmadan bir ekleme daha, daha bulunuyor. Bu zor gelince iki namaz için yani i̇bn Abbas'ın rivayetinde cem etmesini istedi şeklinde geçiyor. Ayşe şey, Esma bint Umeys'in rivayetinde iki namaz için tek bir gusül alsın, ikisinin arasında abdest alsın diyor. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette ise Fatıma bint Ebi Hubeyş'e Allah Resulü'nün tavsiyesi iki namazı cem ederek kılsın. Yani her namaz vaktinde gusül etmesi ağır geldiği için bir kolaylaştırma yapıyor. E, cem ederek kılsın, tek bir gusül alsın iki namaz için. İşte sabah ayrı. Öğlenle ikili için bir gusül, cem ederek kılsın bu ikisini. Sonra akşam ayası için bir gusül daha alarak bunu da cem ederek kılsın diye geliyor. Ben ilmi halde, sahih ilmi halde bu konuda bir hafifletme daha geldiğini zikretmiştim. Orada da sahih rivayet var. Bunlar için gusül gerekmiyor. Yani istaze döneminde gusül gerekmiyor. Sadece abdest alması yeterli. Ee, Ebu Davud'da gelen rivayette ve i̇bn Uzeyme zaten bab başlı olarak e, kıyasın reddine dair de e, hüccet getiriyor bunu i̇bn Uzeyme Zeyme sahinde. Tampon koyar, yani istazeli dönemlerinde tampon koyar ve normal abdest alıp e, namazını kılar diyor. Sadece hayız günleri gel zaman namazı bırak. Bu emredilmiştir. Yani bu konudaki rivayetleri bir araya getirdiğiniz zaman bu anlaşılıyor. Fakat biz burada sadece kitabın şartına uyan hadisleri aldığımız için, her rivayeti alamıyoruz haliyle. 189. rivayet Ayşe Radiyalarına da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kadın istiaze oldu. Yani özür kanaması oldu ve ikindiyi öne alıp öğleni geciktirmekle ve iki namaz için bir kusül almakla, akşamı erteleyip yatsıyı öne alarak bu ikisi için bir kusül almakla ve sabah namazı için de bir kusül almakla emrolundu. Bu i̇bn Abbas'ın dediğiyle aynı şey gördüğünüz gibi. Şube dedi ki Abdurrahman'a bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den mi rivayet etti dedim. Dedi ki sana ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey rivayet ediyorum. Yani sadece Allah Resulü'nden rivayet ediyorum dedi. Bu Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. Ebu Davud, Nesai, Ahmet, Darimi, Tayalisi, İsa bin Rahiye, Mucemilevsa'da Taberani ve Mucemüs Sagir'de Taberani, Beyhaki rivayet etmişler. Muhbil bin Hacca de sayı olduğunu söylemiştir. Evet. E, az önce söylediğim son hadisle fetva verenler, yani e, istazeli kadının gusletmesi değil de abdest alması gerektiğiyle ilgili fetva verenler, bu hadislerde geçen guslen ve teğsileli salat sub'e guslen ifadelerini e, şöyle açıklıyorlar. Buradaki ıslahi manada usul değil de kan izlerini yıkamak şeklinde. Yani o çünkü necistir. Önden ve arkadan gelen kanlar necistir. Onları yıkamak şeklinde açıklıyorlar. Yani bunu bizim bildiğimiz manada bütün boy abdesti değil de yıkamak Kelime manası, lukat manasında olduğunu belirtiyorlar. Böylelikle diğer rivayetlerle bu rivayetin arasını cem ediyorlar. Yani bu rivayetler birbirine aykırı rivayetler değil. Burada gusül ile kastedilen yıkamaktır, boy abdesti değildir demişlerdir. Kadınların gusülde saçlarını çözmeleri, 190. rivayet Urve binez Zübeyir Rahimullah'tan Ayşe radıyallahu anh'a haizli iken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Saçlarını çöz ve guslet. Buna i̇bn Mace, İbn-i Ebi Şeybe e, Bukhar ve Müslümin şartlarına göre rivayet etmişler. Elbani da tahric etmiştir. Yani suyun iyice ulaşması için şimdi örgü e, iki tane farklı saç örgüleri konusunda iki tane farklı e, yöntem rivayet edilmiştir Allah Resulü Aleyhisselat ve Bunlardan birisi örgülerin üzerinden su serper ve sıkar böyle. Çamaşır sıkar gibi. Sıkar, suyun her tarafa ulaşmasını sağlar. Burada da örgüsünü çözüp öyle yıkama, yıkanmasını emrediyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Burada demek ki tercih kadına aittir. Şayet suyun ulaşmasından özellikle diplere ulaşmasından endişeli ise özellikle hayızdan temizlenme veya cüniprükten temizlenme konularında mutlaka suyun ulaşması lazım. O zaman çözer ve yıkanır. Ama işte belikleri sıkarak Suyu ulaştırmak mümkün oluyorsa o zaman da öyle yapar. Bunların her biri cevaza delalet eder. Hayzlı kadının kına yakmaz 191 e, Muaze radiyallahu anh'a dedi ki, Muaze radiyallahu anh'a Muaze el-Adeviyye'dir. Bu e, tabiinin büyüklerinden, hanım tabiilerden. Dedi ki, bir kadın Ayşe radıyallanhaya hayızlı kadın kına yakabilir mi diye sordu. Ayşe radıyallanhaya dedi ki: Biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kına yakardık. Bizi bundan yasaklamazdı. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan bir yasak olmanda göre e, kimse bundan yasaklayamaz manasında. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn Mace rivayet etmiş Muhbil bin Hadcamü Said'te sahih olduğunu belirtmiştir. Loğusa kadının yani doğum yapan Kadının 40 gün beklemesi 192. rivayet İbn Abbas Radyalanma dedi ki doğum yapan kadın lovusa 40 gün kadar bekler. Bu eser Müslüm'ün şartına göredir. Darim ve Beyhak rivayet etmiştir. Yani ne demek 40 gün bekler? E, bu sürede namaz kılmaz. Yani ondan e, yani temizlik süresi için 40 gün bekler temizlenmek için. Loğus'a yani nifas diye isimlendiriliyor. Bizde Loğus'a deniliyor. Türkler Loğus'a diyor buna. E, Arapçası nifastır. Evet, bir iki hadis kalmış onunla bu babı bitirelim. Evet. Teyemmüm'ün meşhur kılınışı 193. rivayet. Ammar radiyallahu anh'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında hanımı Ayşe radiyallahu anh'a halde Ulatul Ceş yani Zatul Ceş denilen yerde konaklanmıştı. Yemen bölgesinin zifar akikinden yapılmış gerdanlığı kaybolmuştu. Yani akik taşı dediğimiz taştan. Bunun üzerine insanlar gerdanlığı aramak için orada konaklamış oldular. Tan yeri ağrıncaya kadar aradılar fakat bulamadılar. İnsanların yanında su da yoktu. Bunun üzerine Ebu Bekir Radyalan, Ayşe Radyalan'a kızdı ve İnsanlar yolundan alıkoydun, yanlarında suları da yok dedi. İşte o zaman Allah azze ve celle toprakla teemmüm ederek abdest alma kolaylığını ayet olarak indirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Müslümanlar kalkıp ellerini toprağa vurdular. Sonra ellerini kaldırdılar, ellerine bulaşan topraktan hiçbir şeyi ne üflemek ne de silkelemek suretiyle atmadılar. O elleriyle yüzlerini ve omuzlarına kadar kollarını ve ellerin altından başlayarak koltuk altlarına kadar mesettiler. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre sayıh olup Müslim rivayet etmemiş. Bukhari ise başka bir lafızla rivayet etmiştir. Nesai, Ebu Davud, Ahmet, Ebu Yala, İbnül Cârût, Tayalisi ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Ee, burada e, Ammar Radyalant'tan böyle haber veriyor. Şimdi e, ayeti demek ki ilk önce böyle uyguladılar. Yani ayetin haline baktılar, ellerinizi e, temiz toprağı vurma şeklinde. Bunu ta kollarına kadar anladılar. Böyle yaptılar. E, temim şekli hakkında yine Ammar bin Yasir radyalarına 194. revayet diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem temim hakkında şöyle buyurdu. Yüz ve iki el için bir vuruştur. Bunu i̇bn Zeym'e Ahmet bin Anbel, İbn-i i̇bn Carut, Serraç, Ebu Yala, Ebu Davud, Darimi, Tarikudni, İbn-i Ebi Şeybe, Mucem Refsat'ta, Teberani, Mucem Müsabede İbn-i Müsnedinde Şâşî, İbnül ül Münzir'e elefsatlar rivayet etmişler, Elbani Es-Sahîh'a da sahihlemiştir. Bukhar ve Müslim'in şartına göredir bu hadiste. Yani yüz ve elçin bir vuruştur. Herhalde e, bizim küçükken öğrendiğimiz Hanefi fıkhına göre öğretilen iki darp mı geçiyor? İki darp, bir niyet. İki darp, bir niyet diye geçiyor bir vuruştur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vessel. o da kollara kadar değil Haneh mezhebinde mesela tercih kollara kadardır bir başka mezhep işte şurada zikredilen e, dirseğe kadar şeye omza kadar bunu tercih etmişler e, bu konuda pek çok rivayetler var yani temin meselesi fiili olarak kavli olarak net bir meseledir burada kavli olarak yüz ve el için iki vuruştur bir vuruştur diyor estağfurullah Allah Resulü Aleyhisselatü Vessel. yani bir vuruş yüz ve el için el burasıdır yani bileğe kadar olan kısımdır. Burası zira diye geçer. Kol. E, Arap dilinde el bileğe kadar olan kısımdır. Hırzın elini kesin dendiği zaman omzundan kesmezler. Dirseğinden kesmezler. Bileğinden keserler. E, orada da yet ifadesi geçiyor. Yani Arap dilinde yet e, burasıdır yani. Dolayısıyla kişi bir vuruş vurur. Bununla yüzünü meseder ve elini. Bu kadar. Bu yok. silme yok. Yani geçti zaten hadiste. Yani çırpma, silme yok. Vuruş ve bu. Bu kadar. Teğmüm budur. Evet, soğuktan dolayı teğmüm etmek bu bölümün son hadisi. Usül ve teğmüm kitabının son hadisi bu kitapta. 195. hadis Amr bin el-Az radiyallahu anh'ın azatlısı Ebu Kays dedi ki, Amr bin el-As radiyallahu bir ordu birliğinin başındaydı. Yani emir olarak, komutan olarak. Onlar benzeri görülmemiş şiddetli bir soğuğa yakalandılar. Amr bin el-As radiyallahu sabah namazı için çıktı ve dedi ki, Vallahi bu gece ihtilam oldum. Lakin Allah'a yemin olsun böyle bir soğuk görmedim. Siz böyle soğukla karşılaştınız mı? Onlar hayır dediler. Bunun üzerine namaz abdesti aldı. Dikkat edin. Yani bu ifadeye namaz abdestte aldı. Sonra onlara namaz kıldırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr'ın arkadaşlığını nasıl buldunuz diye sordu. Onlar da Amr'a güzel övgüde bulunup şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü bize cünüp iken namaz kıldırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr'a haberci göndererek bu durumu sordu. O da karşılaştıkları soğuktan bahsederek durumu anlattı. Dedi ki Ey Allah'ın Resulü Allah Teala kendinizi öldürmeyin buyuruyor. Şayet kusletseydim ölürdüm. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr'a güldü. Bu hadis müslimin şartına göredir. Hakim İbn-i İbban, Darekudne, bu Davud, Beyhaki rivayet etmişlerdir. Ebu Davud iki tane tarihi peş peşe zikreder. Lafızlarında şöyle bir farklılıklar var. Bir tanesi burada anlatıldığı gibi namaz abdesti alıyor. Diğer rivayette ise teemmim geçiyor. İki rivayeti şöyle birleştirmek mümkündür. Eee çünkü ikisi de sahih tariikle geliyor. Hem abdest almıştır hem teyemmüm etmiştir. Neden? Çünkü Allah Allah'tan gücünüz yetti kadar korkun buyuruyor. Soğuk sebebiyle gusletmeye, yani boy abdest almaya gücü yetmiyor. Yani bunu bir tehlike olarak görüyor ve e, bunun yerine teyemmüm yapıyor. Ama abdest alacak güç var. Yani abdest alırsa ölmez, hastalanmaz. Abdest hazalarına suyu eleştirmeye gücü yetiyor. Bu sebeple abdest almıştır. Allahu Alem. Yani ben böyle cem ediyorum. Çünkü birisinde abdest zikrediliyor, birisinde tevmüm zikrediliyor. E, fakat orduda bulunanlar, yani su bulunmasına rağmen bu gusletmedi. Yani bize cünip, cünip namaz kıldırdı diyerek allah Resulü'ne şikayet ediyorlar. Allah-u Resulü Aleyhisselatü da amrın böyle bir işte adına, ee, gülümsüyor, gülüyor. Yani böyle şey olmaz. Sen cümle namaz kıldırmışsın. Böyle bir şey söylemiyor. İşte namazını iade et, namazın olmadı. Böyle herhangi bir şey söylemiyor. Yani bu takriri bir sünnet olarak böylece sabit oluyor Allah'ın izniyle. Bu da bir kolaylıktır. Yani şiddetli soğuklarda, kişi canı hakkında, yani böyle e, hastalığa yakalanacağı soğuklarda yürüyüşe Şayet işte su ısıtma veya işte soğuktan korunma gibi imkanı olmadığı durumlarda su bulunsa dahi gusletmeyip teyemmüm edebilir. Böyle bir cevaza takrir olarak Allah Resulü Aleyhissatü Vesselam'ın onay verdiğini görüyoruz. Allah izin verirse Kitabul Mesacit Mescitler kitabı ile bu bölüme bir sonraki derste başlayacağız. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en ilahe ilâhe illallah şerikelek ve estağfuruke ve töbüleyk.